şeytan racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin hamdan kesiran ala kulli halin kulli every selam şey, ala ve mustafa alihi ve um ve hem baktılar mu, eyer İkvan, fîna iftala al-Hadîs kitabû Allah ve iftala al-Hadi Hadi Şeyidimâ Muhammedû sallallahu aleyhi ve sallam. Fêşer al-ûmûr muftasatû ha ve külla muftatim bildâ ve külla bildâtî dalâle ve külla dalâletî Ve bizden bir muhtasol ilan sallallahu aleyhi ve اِذَا رَاءَ اَحَدِكُمْ جَنَازَتَمْ فَا اِلَّنْ يَكُنْ مَا شِيَمْ مَا اَحَا فَرْيَكُمْ حَتَّى يَخْتُفُهَا اَوْ تَخْفُهُ اَوْ تُوْدَعُ مِنْ قَبْلَا تَخْلِفُهُ اَوْ تُوْدَعَ مِنْ قَبْلَا تَخْلِفُهُ صَدَقَ رَسُولُ çok aziz ve muhterem Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette üzerimize olsun. Vaktimiz Tebareke Teala Hazretleri iki canın saadetine cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Tezretini dünyada refik eylesin. Ahirette habib diye Edib'le komşu eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerinden bir demet okumak üzere tutmandık. <gülüyor> Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu fâkine hediye olmak üzere. Sonra onun mübarek alinin, ashabının, efbaının ahbabının ve hasreten varisleri olan Sadat-u Meşay-i ve onlara bağlı halifelerin, müritlerin, tarikat kardeşlerimizin Hübel'de de metfun bulunduğu rivayet edilen Yuşa Aleyhisselam'ın ve Cümle Enbiya ve Mürseri'nin Ebu el Ensari radıyallahu anh Hazretlerinin ve Cümle Sa'de-i Kiram Radiyallahu anh Hazretlerinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve Mübarek Ordusu mensubu ...şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin... ...ücümle... ...Nuvahid... ...Asakir-i Nuvahidinin... ...İskender Paşa Hazretlerinin... ...ve bütün hayrah ve hasenat sahiplerinin... ...ve uzaktan yakından... ...bu hadisi şerifleri dinlemek üzere... ...toplanmış, gelmiş olan... ...siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş... ...bütün sevdiklerinin... ...ruhlarına hediye olsun kabirlerin nur da olsun, kabirleri cennet parçası olsun, makamları âlâ dereceleri yüksek olsun, nurları ve sürurları kabirlerinde ziyade olsun diye. Biz yaşayan müminler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Huzuruna, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. İki canında az ve bahtiyar olalım diye bir fatiha, üç iftihar şerif okuyup ruhlarına hediye edelim öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhane'li Ahmet Siyahdin hocamız Rahmetullahi Aleyh'in tehlif etmiş olduğu eserin 46. sayfasındaki 5. hadis-i şerif ve devamlarıdır. Bu hadis-i şerif Amir İbni Rabia tarafından müşründe ve nesilde rivayet olunmuş, cenazeye karşı saygıyı gösteren bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki izareha izarea ahadukum cenazetleri. Sizden biriniz bir cenaze gördüğü zaman feerillen yekum maşiyam ma aha. onunla beraber yürüyen onu son vazifesini yapıp teşih etmekle olan grubun içinde değilse bir cenaze görüyor. O yürüyenler arasında değilse onunla beraber yürümekte de değilse herkı hatta yaılsa ha, cenazeölünden geçip onu geride bırakıncaya kadar kalksın saygı göstersin ona. cenazeye kalksın ayağa kalsın oturuyorsa ayağa kalksın saygı göstersin El taklifuhu huhu veyahu cenaze onu efendim ee, ...geride bırakıncaya kadar. Kendisi cenazeyi geride veya ...veyahut... ...cenaze kendisini geride bırakıncaya kadar... ...ev tuz o min kabli en taklûfuhu... ...yani... ...öteye gitmiyor cenazede. ...efendim... ...geride bırakmıyor bu... ...gören kişiyi... ...yerine, yere konuluncaya kadar. Yere, yere konulduğu zaman oturabilir. Ama daha önce saygı gösterecek ayağa kalkacak bu saygı başka hadis-i şeriflerden biliyoruz cenaze kim olursa olsun cenazeye yapılıyor ve cenazenin etrafındaki meleklere oluyor hatta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir yahudinin cenazesi geçerken bile kalkmış tabi melekler var Meleklerin bir kısmı azap meleği de olabilir. Yani böyle bir töresi var Müslümanların. Tabi Müslüman kardeşi olunca Müslüman kardeşi olmasına bir ayrı sevgi bağından dolayı da kalkmış oluyor. Dürmeksel bir şekilde efendim duruyor. Şimdi hürmeten ayağa kalkmak hadis-i vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mescidi Saadet'e geldiği zaman toplantıya Kumuzi gibi gün buyurdu. Efendimiz kavminizin muhterem bir şahsı başkanı geliyor. Kalkın duyurdu buyurdu ona. Kendisi Fatıma'sı Zehra Validemiz kızı. Yanına geldiği zaman ayağa kalkardı Peygamber Efendimiz. Kızını ayağa kalkardı. Tabi Peygamber Efendimiz kızınlarına gittiği zaman Fatıma zehra tabi babası için ayağa kalkardı. Demek ki bu hürmet nişanesi olarak ayağa kalkmak hadis-i şeriflerdendir. Vardır. Cenazeye bile hürmet ediyoruz. Yani İslam'ın güzelliğine bakın ki cenazeye dahi bir hürmeti var. Efendim görünmeyen varlıklara, meleklere hürmeti var. Bütün canlılara bir sevgisi var Müslümanın. Çiçeklere, ağaçlara sevgisi var. Efendimiz gittiğiniz yerlerde ağaçlar kesmeyin buyuruyor. Ağaç gitmenin sevabını bildiriyor. Elhamdülillah. Ala nimetil İslam. Yani bizim Müslüman kılmış olan Allah'a hamdü selam senalar olsun ki bizi ne kadar zarif ne kadar nezih ne kadar güzel ne kadar edetlerle süslenmiş yüksek bir iman sistemine sahip eylemiş Allah'a bu bizi Müslüman yapma yapmasından Müslüman yaratmasından Müslüman yaşatmasından dolayı ne kadar şükretsek azdır neden? insanın Müslüman olmasından daha büyük bir nimet yoktur Hani ekmek yiyoruz, kaymak yiyoruz, bal yiyoruz. Efendim saatimiz var, evimiz var, arabamız var. Elhamdülillah bu sene dükkanımız çok para kazandı. Çok çok nimetleriz, da daha çok... Erhan'ın oldu, tamam. Hepsi giderken ama en nimetli, en büyük nimet Müslüman olmak Bundan büyük nimet olmaz çünkü bu nimetin vücudu, öbür tarafı cennete getiriyor insanı. Bu nimetin arka tarafı, yürüdüğün zaman cennete gidiyorsun, sonsuz, bitip tükenmesi olmayan bir saadete eriyorsun. Ne büyük nimet. Bir de İslam'dan mahrum olanların ne kadar büyük bir mahrumiyet içinde olduğunu düşünün ki, sonsuz, bitip tükenmesi olmayan azabın içinde kalacaklar. Ölmeyecekler de. Ölüm de yok. Ölse kurtulacaklar. La yukta aleyhim beyamudu. Ölmeyecekler ki kurtulsunlar. Azapları da azalmayacak. Her seferinde derileri yandıkça, mahvoldukça yeniden tazelenecek, yeniden yanacak, yeniden tazelenecek, yeniden yanacak. Azabı çeksinler. Allah'a Allah asi olmanın, kafir olmanın, müşrik olmanın cezasını ebediyen tekrar tekrar sonsuz tekrarlarla çekecekler yani. Yani gayrimüslim Müslüm olmak, İslam dairesine girememek, girememiş olmak çok muazzam, çok müthiş, çok dipsiz, sonsuz bir facia. Müslüman olmak da çok büyük bir nimet. Allah bizi bu nimetten ayırmasın. Müslüman olarak doğduk. Annemiz babamız Müslüman, dedemiz ninemiz Müslüman. Elhamdülillah Müslüman soydan geldik. Başka şeyden de, soydan da gelebilir. İngiliz de olabilir insan. <gülüyor> Avustralya bir birisi geldi Ankara'dayken, selamünaleyküm, bizim bir hoca kardeşimiz var Salih, o getirdi yanında. Müslüman olmuş. Merak ediyorum, ben soruyorum, neden Müslüman oldun? İlk defa diyor, içimde diyor, duygular, çocuğumu okula almaya gittiğim zaman Müslümanların camisinden, dini, nusiki nameleri geliyordu. İlahi sesleri geliyordu. O zaman içim bir şey yaptı diyor, ısındı diyor. Oradan bir şey yapmış. İslam'a bir sevgi hasıl olmuş içinde. Hani Avustralyalı yani. İngiliz asıllı yani. Ondan sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm, rüyamda gördüm diyor. Bana diyor kardeşim diye hitap etti diyor. Ya bak yani arkadan gelenler nasıl öne geçiyor? Bir kere daha görmüş, ondan sonra da Müslüman olmuş. Muhterem kardeşlerim, insanın annesinin, babasının Müslüman olması yetmiyor. Kendisinin Müslüman olması da yetmiyor. Yani bu Müslümanlığı devam ettirmek önemli. Elin adamı, elin adama arkadan geliyor, Resulullah Efendimiz'in kardeşim hitabına vazhar oluyor, Müslüman oluyor, senden öne, öne geçiyor. Sen de anam Müslüman, babam Müslüman, soyun Müslüman efendim, dedem Şeyh Efendi'ydi, efendim babam vaizdi, hocaydı, imamdı, hafızdı, ben dinden bir ailendim falan canlandım falan diyorsun ama evet, onun o şana layık hareket etmediğin için geride kalabiliyorsun. Allah Elimizde olan nimetin Kadir'in kıymetini bilmeyi nasip etsin. Dün anlatıyorlar Meşhur bir hatat, Çok güzel hatta olan mübarek bir şahsı Vefat etmiş Yelini soba tutuşturmuş Hat malzemesiyle <gülüyor> Başka şey yok öyle bir kadın Yani o güzelim şeyler Antika kıymetli çok kıymetli şeyler Kadir bilmediğinden Onlarla soba tutuşturmuş Gitmiş olmuş, gitmiş yani bir cevher, mücevher, kıymetli bir malzeme, antika bir eş, eşya, kıymeti bilinmeyince efendim çöplüğe atılıyor, yakılıyor. Böyle acayip şeyler oluyor yani maalesef. Ama kıymeti bilinen de milyonlar ediyor, milyarlar ediyor. Müzayedelerde, Londra'da bilmem nerede duyuyoruz, şu kadar paraya satıldı diye küçük dilimizi yutacağımız rakamlar çıkıyor. Bu, bu kıymetli şeylerin en kıymetlisi İslam iman Allah bu cevheri elden kaçırtmasın, cahili getirip de efendim kaptırtmasın 6. şeyhane 6. hadisi bizim 2. hadis şeyhimizin bugünkü oturuklarımız içinde. İdare a. Daha bakın men fuddile aleyke fi'l halki ve'r <gülüyor> rızkı. Heri nazar ila men ve esfele minhu mimmen aleyhi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten İbni Hibba rivayet etmiş rahmetullahi aleyh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde sizden biriniz yaratılışta ve rızık yönünden kendisinden daha üstün olan bir kimseyi görünce mesela şu daha boylu postlu yakışıklı efendim, Levent gibi Efendim filan gibi, selvi boylu filan, yüzük ay gibi güneş gibi efendim e, parası da polu da çok o oh. efendim kendisinden e, rızık bakımından da yaratılış bakımından da üstün bir ismi gördüğün zaman seljen zur ila menhüve esere bu kendisinden daha aşağıda olana baksın Kalanca da senden daha çirkin, hastalığı var, daha fakir, evi yok, vesairesi yok. Oraya bakın. Minmen huyaputları aleyhi Yani ötekisine bakmak yerine kendisinden daha aşağı baksın. Neden? Şeytan insanın insan kuzduysa, Şeytan insanın kurgudur. Onu parçalamak ister, etrafında dolanır, fırsatı bulduğuna atlar. Boğazını ısırır, kanını döker, boğar, parçalar, yer. İnsanı yiyen ne? Manevi bakımdan paramparça eden, perişan eden ne? Şeytan. Fırsat arar insan. İnsanı parçalamak için, mahvetmek için fırsat arar. Nasıl fırsat arar? Her fırsatı arar. Çünkü sen yenisin, bu dünyaya geliri otuz sene, kırk sene, elli sene olmuş? O Hz. Adem atamızdan beri insanları aldatmakla meşgul. Usta, tecrübeli, hain, her şeyi biliyor. İnsanların huyunu biliyor, halini biliyor, yaşını biliyor, duygularını biliyor. Efendim, neresinden saldıracağını, neresinden ısıracağını biliyor. Neresinden koparacağını, neresinden yıkacağını yere biliyor. Gelir sana der ki, ya işte bak Allah seni böyle yaratmış. Yani ne, niye böyle? Hadi Allah'a asi ol, hadi isyan et, hadi efendim inkara yönel, hadi şöyle yap, hadi böyle yap. Çeşitli duygular insanın içine atar. Tabi Allahu Teala hazretleri insanları birbirlerinden farklı yaratmıştır. Rızık bakımından da farklıdır. Yaratılış bakımından da farklıdır. Yaş bakımından da farklıdır. Kader bakımından da değişiktir. Bunlar insan sorularının değişik çıkması gibidir. Yani aynı soru sorulmaz talebeye. Her talebeye göre başka imtihan çıkar. O duruma göre o duruma göre bir insan güzel kulluk yaparsa ...en yüksek mertebeye çıkar. O duruma göre bir insan... ...yanlış işler yaparsa... ...en aşağı mertebeye iner. İsterse... ...güzeller güzeli olsun... ...efendim... ...cehennemin dibini boylar. İsterse çirkinler çirkini olsun... ...güzel uyu sayesinde... ...cenneti... ...fırtövse cenneti adaya gider. Yani davranışlarına göre imtihanı başarmasına göre. Onun için şeytanın böyle bir aldatması ve kışkırtması ve fışkırtması ve körüklemesi ve efendim tahrik etmesine karşı ne yapacak? Peygamber Efendimiz diyor, bir de aşağıya bak. Bir de bu tarafa bak bakalım. Manzaranın madalyonun bir de öbür tarafına bir bak bakalım. Senden nice nice nice daha aşağı durumda insanlar var. Bak gene Allah işte bu ortada yarattı hiç olmazsa yükseklerde var ama aşağılarda var aşağılardakileri düşün fakirleri düşün yoksulları düşün hastaları düşün herhalde insan hastaneye gitti mi hakikaten hamd ediyor şükrediyor halde ben yani insanın binbir türlü azası var milyonlarca milyarlarca hücresi var yani bir yerinde bir sakatlık olabilir bu koca makine Hoca fabrika, bir alem insan vücudu, bir yerinde bir arıza olabilir. Elhamdülillah çok şükür yaşıyoruz sağız salimiz, kıymetini anlıyor, Sı sıhhatin kıymetini hastanın yanında anlıyor. <gülüyor> bir efendim lokma ekmeğin kıymetini açlarının yanında anlıyor. Yani o Bosna'daki her sekteki o kardeşlerimiz, o kadınlar sokaklarda bir lokma ekmek diye bileniyorlar. Açlık bir yandan, soğuk bir yandan, ölüm korkusu bir yandan, hakaret bir yandan, tecavüz bir yandan, ırza, namusa, efendim, tasallut bir tarafta bak ne kadar zor durumda olanlar Allah kurtarsın, Allah yardımcı olsun, Biz bize de Allah onlara yardımcı olmak, imdadına yetişmeyi tasip etsin. Aziz-i olan Rabbul Alemin zalimlerden intikamını alsın, katilleri maktul eylesin zalimleri kahreylesin, eylesin, mazlumları eylesin, esirleri efendim, hüviyetlerine iade eylesin, mallarının evlerinin, barklarının başına salimen dönmelerinin asibesi. Demek ki bir ilaç tavsiye edildi burada. Her şeyin hikmeti vardır. Sen öyle yukarılara bakıp da kafanı bozma. Aşağılara bak, daha beterlerini düşün, efendim dengeni bul demiş oluyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz insanın şükrünün artması hamdinin artması çok güzeldir Allah'ın en sevdiği işlerden birisi kulun hamd edici kul olmasıdır. En faziletli kul kimlerdir? Hammadun yani çok hamd ediciler. çok şükür ya Rabbi, elhamdülillah ya Rabbi ne mutlu bana ya Rabbi şunu da verdin ya Rabbi filan işte böyle çok hamd edici kulları Allah çok seviyor hatta onlara cennette hammatlara yani çok ham dedicilere mahsus ev diye ayırır, müstesna makamlar ihsan edecek yerler ihsan edecek onun için Allah'a şükretmeyi öğrenelim daha doğrusu etrafımızdaki garp olduğumuz milyarlarca nimeti sezelim, fark edelim fark etmeden yaşıyoruz efendim, ondan sonra da kızıyoruz küçücük bir şey olduğu zaman, ayağımıza bir diken baktığı zaman, milyonlarca lütfu görmüyoruz da küçücük bir imtihanda şeytana uyup ayağımızı kaydırırsak, yoldan çıkarsak olmaz tabi. Hamd etmeyi, şükretmeyi nimetleri fark etmeyi öğrenmeliyiz. Ne güzel söylüyor Şehzade Gülistan'ın başında, her bir nefes ki insan onu içine çeker, hayatını uzatır. Her bir nefes ki insan onu dışarı verir, içini ferahlatır. İçine çektiği nefes Hayatını uzatır, dışarı verdiği nefes içini ferahlatır. Ağzını burnunu kapatsalar, nefes alamasa tekmelenir. Ağzını burnunu kapatsalar, aldığı nefesi veremese gene tekmelenir. Almak da nimet, vermek de nimet. Alamamak da zahmet, verememektir zahmet. Bu halde sırf bir nefeste iki tane nimet var. Her nimetinde şükretmek lazım. Madem nimettir, bunun ücreti şükretmek, karşılığı şükretmek, hamd etmek. Bir nefeste böyle iki tane nimet olursa, daha başka göz nimeti, kulak nimeti, efendim sıhhat nimeti, afiyet nimeti, evlat nimeti, mal nimeti, mülk nimeti, ekmek nimeti, meyvar nimeti, efendim tatlı nimeti, sütlü nimeti, binbir çeşit nimetler var. Bunları anlayacağız ve hamd edeceğiz, seveceğiz Rabbimiz'i. ...verdiği nimetlere karşı... ...içimizde şükür duygusu... ...şükran duygusu kuvvetlenecek... ...Rabbimizi seveceğiz... ...Rabbımıza müteşekkir olacağız... ...seveceğiz... ...ne güzel söylüyor söyleyen... ...hoştur bana senden gelen... ...ne yaparsan hoş yarabbi... ...ne, ne noktaya gelmiş... ...Mevla görelim ne neyler, neylerse güzel eyler... ...neylerse güzel eyler diyor yani... ...açık bono veriyor... ...neylerse güzel gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa celalinden cefa gelse Ya Rabbi, senin takdirinden cemalinden vefa gelse güzelliklere ersem ikisi de cana sefa rütfun da hoş kahrın da hoş adamlar yüksek insanlar maşallah büyük adamlar yani her şeyi her şeydeki güzelliği anlayabiliyorlar e biz de biraz yükselelim biz de biraz ilerleyelim anlayalım 7. hadis-i şerif yani üçüncü bizim okuduklarımızdan İza ra'aytan mâ saqad maracat Uhudun ve khatat emanatun Pekânu her keca ve şebbeke beynel enâmi lihi felzim beytek ve emlik aleike lisanek ve huz ta'rif ve da'ma tünkir ve aleke bi khasati emri nefsik ve da' anke emrel Abdullah ibn Amr binil Aas, Merdiyyallah rivayet etmiş Peygamber Efendimizden. buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu alaihi bugünün bu üçüncü hadis şerifinde, İzar e'ten nasihat nereced uhu İnsanlara baktığın zaman ahitleri bozulmuş görürsen, ahitlerine riayet etmediklerini görürsen ve khatet emanat Emanetlerin hafife alındığını görürsen, yani ahdine riayet etmiyor, anlaşmasının sözünü çiiniyor, emanetleri de emanete de hriyaset ediyor. Emanete riayet etmiyor. İnsanları bu durumda görürsen ve ve kâinu hakîs her ellerini böyle şey yapmış, bir birbirlerine kilitleyerek, insanları böyle görürsen. Ama bundan maksadı yani haddini, hududunu bilmeyip herkes birbirine dalmış yani. Birbirinin hakkını, hukukunu çiğniyor. Karmakarış olmuşlar. Yani birbirlerine girmişler. Hırsla, kavgayla, gürültüyle haklarını, hukuklarını çiğneyerek böyle birbirlerine girmişler verirsen insanları efendim felzim beytek ve Fe Beytek. Evine mülazamet et. <gülüyor> Veya Beytek evini tercih et. Evine gir. Evinde dur. Ve emlik aleyke lisane ve diline sahip ol. Kendi dilini tut. Yani dedikodulara, fitnelere, hesaplara karıştırma kendini. Ve kuzma tarif aklın ve şeriatın güzel olduğu işleri yap. Ve da ama tünkir, aklın ve şeriatın güzel görmediği işleri yapma. Yani emri maruf, nehi münker. Dediğimiz gibi, ifa-i maruf ve terki münker ile vaktini geçir. İyi olanı yap, kötü olanı yapma. Ve aleke fi haset emri nefsi, kendi nefsinin, zatının, kişiliğinin işleriyle meşgul ol. Ve da anke emrel âmeh, umumun işin ile meşgul olma şekil kenara. Çünkü laf dinlemeyecek hale gelmişler kendileri efendim hak yoldan çıkmışlar. O zaman kendini kurtarmaya bak, kendi işine bak duyurmuş oluyor. Tabii buna benzer haller ve fitneler ve kavgalar ve cidaller, cenkler İslam tarihinde olmuştur. Her zaman her yerde olabilir, oluyor. İleriye doğru da olabilecektir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz toplumu düzeltme imkanının kalmadığı zamanda fitneye karışmamayı, kenarda durmayı tavsiye ediyor. İşin içinde efendim fiilen, taraf olarak kavgaya gürültüye girmemeyi tavsiye ediyor. ediyor. Müslümanın Müslümana kanı, malı, canı, ırzı, namusu haramdır. Yani bunlara Müslüman tecavüz edemez. Alevinde konuşamaz, yumruk vuramaz, kanını akıtamaz, dedikodusunu yapamaz, dil uzatamaz, ...malını alamaz, çarçur edemez... ...namusuna yan bakamaz... ...hepsi haram, yani yapmaması lazım. Ve bunlar olmuyor. Düzeltmek de mümkün olmuyor. O zaman taraf olma. Yani... ...insanlar yapıyorsa sen yapma hiç olmasın. Kavganın, gürültünün içinde sen... ...rol alıp da başını belaya sokma... ...günahlara dalma, kenara çekil diyor. Müslümanın Müslümana hiçbir şekilde zarar vermesi uygun olmaz. Hatta öyle hadis-i şerifler var ki birisi gelse sana evine çekil diyor bir kere. Evine gelse seni öldürmeye kalsın. Diyor bak Müslüman Müslümana. Hani evini basmışlar. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh Kur'an okurken şehit edildi biliyorsunuz üçüncü halide peygamber efendimizin damadı iki kızını verdiği mübarek aşereyi mübeşşer eden cennetlik hazreti osmanı zinnureyni ömrü nasıl bitti? kuran-ı kerim okuyordu evini sardılar kapıdan bacadan girdiler camdan girdiler kuran okurken vurdular kanları kuran-ı kerimin üstüne kışkırdı. belki bu Kur'an okuduğu kuran-ı kerim belki şimdi müzede yani Kur'an okurken şehir ettiler. Kalk, kalkışmadı, cevap vermedi Hz. Osman Zinnure'yi. Neden? Peygamber Efendimiz diyor ki birisi gelse, sana silah kaldırsa sen ona kaldırın. Hz. Adem'in hayırlı evladı gibi ol. Yani öldüren evladı gibi ölme, mazlum evladı gibi ol. Bu kadar önemli. Müslüman Müslümana silah alıp da karşı karşıya gelirse, öldüren de öldürülen de cehennemdedir buyuruyor bu da ne kadar korkunç bir hadis şöyle. manası insanı dehşete düşürüyor korkutuyor öldüren de cehennemde öldürülen de cehennemde neden? ötekisi onun fırsat bulsaydı öldürecekti çünkü silahını aldı karşısına geçti onun için müslüman müslümana silah çekmez müslüman müslümanın özüne yan bakmaz müslüman müslümanın malına el uzatmaz camide beş vakit namaz buluyor hatta ezan okuyor tarlasının yanına gittik tapuda ve örfte işte iki ağacın ortasından hududun şöyle geçmesi lazım. Şöyle kaydırmış hududu. Ne oluyorsun hacı efendi? Hayrola? Nerede kaldı senin hacılığın? Niye böyle yamultuyorsun hududu? Hani sen camide namaz kılıyordun, hani ezan okuyordun? Niye bu hududu böyle doğru tutmuyorsun da yamultuyorsun? Kendi tarafını biraz fazla bu taraftan yarım metre, bir metre daha çok almak haram değil mi? Müslüman kardeşinin malı haram değil mi? Haram. Niye harama tenezzül ediyorsun? Yani bu tarafı sana yetmez mi? Yeter. Yani ölümlü dünyada ne olacak? Yani hakkın olmayan şeyi ne yaptı? Yani hakkın olsa tabii böyle yap. Ama hakkın olmayan şeyi ne diye hududu böyle yamultturuyorsun? Tapu memuru gelecek, kazıya gene buraya çökecek. Yani hırs, nefis ve şeytan insanı nasıl aldatıyor? Tapu memuru düzeltecek ama o hududu çekerken illa yer meta bu tarafa kaydırıyor. Neden? Şeytan aldatmış. Camide namaz kılıyor, ezan okuyor ama şeytanını yenememiş, nefsini yenememiş. Malına el uzatamaz, canına kast edemez, namusuna yan bakamaz, aleyhinde konuşamaz, gıybetini yapamaz. Koruyacak, kollayacak, sabredecek. O el kaldırsa bu el kaldırmayacak. O silah çekse bu silah çekmeyecek. Bu kafa, bu zihniyet, bu anlayış, bu güzel durum Müslümanlar arasında olsaydı İran'la Irak savaşır mıydı? Küveyt Irak savaşır mıydı? Bizim Güneydoğu Anadolu'daki bu zücucu olaylar olur muydu? Kan davaları olur muydu efendim? O onu basıyor, o onu basıyor, o onu öldürüyor, bu onu öldürüyor. Demek ki başımıza gelen felaketler, musibetler, cezalar, üzüntüler, sıkıntılar nedenmiş? Müslümanlığı tam anlayamamak ve tam uygulayamamaktan. Neden o kan davası gülüyor? Milletin büyük reaksiyonu olsa bırakacak. Allah'a havale edecek. Reaksiyonu yok. Millet alkışlıyor, millet uygun görüyor. Anneler uygun görüyor akraba uygun görüyor. O senin babanı öldürdü. Sen de onu ara. Bunu nerede öldürürsen öldür. Onu bulamazsan onun akrabasından birini öldür. E onun suçu yok ki. Yok öldür gene. Babanın kanı yerde kalmasın. Git öldür. Böyle yetiştiriyor. Soya da alıyor. Öcal. Hınç al. Öcalan. Yani öyle yetiştiriyor. Sırtla. Yaptıklarına bak. Yani Nerede insanlık? Nerede dindarlık? Nerede Hristiyanlık? Hangi hangi şey bunu böyle şey yapar? Küçük çocukları bile hamile bırakmışlar. Yani hangi din, hangi iman, hangi vicdan, hangi mantık bu işe razı gelir yani, müsaade eder, fetva verir, yapabilirsin der. Değil mi? Demek ki cihanın çektiği sıkıntılar müslümanlıktan uzaklıktan müslümanlığa erişememekten müslümanlığa aşina olmamaktan ve müslümanlığı yaşamamaktan oluyor biz de yaşamıyorsak bizim de ailedeki bela oradan oluyor toplumumuzdaki bela ondan oluyor müslümanlık düşman mı? bazıları göre düşman ödleri patlıyor İslam'da. ödleri patlıyor müslümanlık deyince özleri patlıyor. Eyvah içki içemeyeceğim. Eyvah zina edemeyeceğim. Eyvah kumar oynayamayacağım. Eyvah açık gezemeyeceğim. Ama Müslümanlık olmasın. Olmaz ama bunun belasını sen bile çekersin. Şimdi bak o Anadolu'ya kalkıp seyahate gidebilir misiniz? Gilemez. Korkar herkes yani. Gece oralarda kalabilir misiniz? Kalamazsınız. Neden? Bir kere denge bozuldu mu kurunun yanında yaşlayanlar. yanar. Herkes çeker gezasını. Herkes belasına uğrar. Belki bu felaketleri kışkırtan insanlar şimdi bazıları cezasını çekiyor, kendileri öldürülüyor. İlk başta, başta kışkırttılar. Efendim İslam'ın aleyhinde şöyle yaptılar, böyle yaptılar. O bakımdan her şeyimizi İslam'a uydurmamız gerekiyor. Ve fitnelerin işine girmememiz gerekiyor. Fitnelerden uzak durmamız gerekiyor. Hatta bir adım daha bak bize ters geliyor yani. Damarımıza dokunuyor yani. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kim? Radıyallahu anh başımızın parçası. Peygamber Efendimizin kayınpedevi. Efendim kabirde kabir arkadaşı. Mağarada mağara arkadaşı, hicrette hicret arkadaşı, malını Peygamber Efendimiz'e vermiş, kızını Peygamber Efendimiz'e vermiş, canını Peygamber Efendimiz'in yoluna siper etmiş, mübarek bir insan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Çok iyi bir insan yani değil mi? İyi olduğunu hep herkes biliyor. Hadis-i şerifle, ayet-i kerimeyle faziletleri sabit olan bir büyük sahabe. Birisi kalkmış elinde konuşuyor. Atıyor, tutuyor, bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor filan. Uzbekli Sıddık Efendimiz de böyle duruyor. Peygamber Efendimiz'in yanında. Peygamber Efendimiz'e bakıyor yani. Şöyle duruyor. müşrikle herif. Hakaret ediyor Uzbekli Sıddık Efendimiz'e. O da duruyor. Dayanamamış, düşünmüş, taşınmış. Cevap vermeye kalkmış. Yani müşrikin ithamına cevap veriyor. Yani haksızsın öyle değil filan diyecek. Hemen Peygamber Efendimiz oradan kalkmış gitmeye başlamış. Orada hemen Peygamber Efendimiz'in arkasından yürüyor. Diyor ki anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni kıracak bir şey yapmak istemedim. Üzdün mü seni yani cevap vermem İşte ona biraz karşılık olsun diye haksız şeyler söylüyor. Mülafans sebebiyle. Yok diyor. Sen susarken bir melek senin namına ona cevap veriyordu ama sen konuşmaya başlayınca melek gitti şeytan geldi diyor. Şeytan gelince ben onun için duramadım oradan, ondan kalktım diyor. Yani melek nasıl cevap verir? Sesini duymuyor, o, o herif de duymaz. O alçak duyar mı? Meleğin sesini duyacak adam olsa zaten o lafı söylemez. Duymaz ama meleğin mülafası kim bilir nasıl oluyorsa oluyor işte bir türlü oluyordu. Kim bilir ne olacak o herif. Demek ki tenezzül etmemek. Yani tabii bu müşrik e, Ebu Bekir Kıddık saldıran bir kimse bu. Bu müşrik. E biz müminler müminler birbirleriyle dalaşıyor. Müminler birbirleriyle. Böyle birbirlerine girmişler. Ha o zaman fitnede rol alın. Kendin kenara çekil. Sakın o, orada şey yapma. Çünkü haklı sandığın zaman bile haksızlık yapabilirsin. Cezaya belaya şeye uğrar. Yani hatta böyle haksızlık yapılan yerde Efendimiz durmamayı bile uygun görmüş zulüm yapılmış bir yerde orada durma hemen kaç neden zulüm yapıldığı için Allah'ın belası inebilir oraya sen de altında kalırsın hemen orada durma derhal kaç filan buyurulmuş onun için işte bu işlere dikkat edelim yani fitneye hiç karışmayalım de hiç rol almayalım delikoduda hiç rol almayalım yalan yanlış yani insanlar çok cahil geçen hafta da söyledim mektup yazmış sakladım onu şeyde dergide belki cevabını yazarım diye sakladım efendim şu kafirdir bu kafirdir şu kafirdir bu kafirdir mektupta bir sürü adamı sıralamış sen kafirleri yazma katibi misin Allah Allah'ın Allah'tan şey mi geliyor sana haber mi geliyor o kafir bu kafir sıralamış ismen sayıyor şu kafirdir bu kafirdir adam namaz kılıyor yani kusurlu olabilir, günah işlemek insanı imandan çıkartmaz, günahkar yapar. Yani cezaya müsaak kılar ama kafir diyemezsin. Peygamber Efendimiz'in amcasını öldürdü. Vahşi isimli şahıs, efendisi olan kadın öldürürsen seni hür bırakacağım dedi, o vade kandı öldürdü. Sonra Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra da hata günah işlemiş insanlar olabilir, imandan çıkmaz. Yani o kafir denmez, böyle yani günahkar denir, eğer hakikaten bir günahı varsa. Ondan sonra da, yani ne kadar yalan yanlış şeyler, Efendim, hocamız kabrinde azap görüyor. Fesüphanallah, yani sen hocamızın kabrini anlayacak göz olsa bu lafları yazmazsın sen. Sen yani körsün, bu lafı nasıl yazıyorsun sen? Neden? Efendim kabir komşusu falan gömülmüş de ondan. Yani işte filan gömülmüş Yani böyle yalan yanlış şeyler bunu da böyle din namına yapıyor, dindarlık namına yapıyor, yani bu mektubu yazması güya efendim tereciye tere satacak, hocaya akıl öğretecek yani bize bir şeyler yaptırmak istiyor, bir şeyler söylemek istiyor veya hıncı var veya düşmanlığı. Var. cevap bile belki vermek uygun değil ama yani Müslümanlar böyle fitnelerin içinde olabiliyorlar, efendim fitnelerin içine girmeyecek kendi işiyle meşhur olacak Emr-i maruf veya icra-i maruf efelin ve tertip binciar yapacak. Yani hep şeyler vuracak, iyi şeyler yapacak. Sevabına bakacak. Fitnenin içinde rol almış, Buna dikkat edin. Bu hadis-i şerif bunu hararetle tavsiye ediyor. Başka hadis-i şeriflerde de Müslümanın ahlakının nasıl olması gerektiğini söylemiş olduk. İdare <gülüyor> eyse ümmeti tehabuz zalime en yekul elahu inneke zalimun fakat bu da çok kaynaklarda rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz benim ümmetimi yani ümmeti Muhammed bizler Evet, asırlarda sonraki asırlarda yaşayan yani Peygamber Efendimiz'e tabi Müslümanlar. Ümmeti Muhammed. Benim ümmetimi diyor Peygamber Efendimiz. Tehâb-u zâlimen yekûle lehû yineke zâlim. sen zâlimsin demekten korkar gördüğün zaman zalime zâlimsin diyemiyor. Böyle zalime zâlimsin demekten korkar bir durumda gördün mü benim ümmetimi? Fakat tuvalet diye. Yani o zaman istersen onların arasında yaşama, ayrılabilirsin. Ümmetim ama Git ve başka bir yere. git başka bir yere. Neden? Zalime zalimsin diyecek kadar bir yüreğe bile kalmamış herif. Buradan ne anlıyoruz? Müslümanın hakkı tutması lazım, mazlumun yanında yer alması lazım, zalime popoçuluk, dalga vurulup yapmaması lazım, zalime nasihat etmesi lazım. Sen zalimsin, bırak bu zulmü, Allah belanı verir demesi lazım yanında ona destekçi olmaması lazım, efendim kale gibi sağlam olması lazım, dürüst olması lazım. Takır takır böyle doğruyu söyleyebilmesi lazım. Hak neyse onu ifade edebilmesi lazım. Müslümanın ahlakı bu. Yapamıyor, susuyorlar. Ha, oradan, oradan onlardan ayrılabilirsin. Neden? Bunlar böyle kısırı. O zalim öyle zulmüne devam ediyor, Allah onlara bir bela verecek ondan orada durma başka bir tarafa o zaman gidebilir bir insan <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, Emri maruf yapmak, Zalime dur demek, sus demek, Günahkarın günahını engellemek, tabi güzel şey bunlar ama, ...bunu deminki misalde de söylediğim gibi... ...alim olan anlayabiliyor... ...alim olmayan da bazen doğruyu üzüyor... ...doğru yolda olanı üzüyor... ...yanlış yolda olanın yanında yer alabiliyor... ...yani biraz bu işleri bilmek lazım... ...ilim sahibi olmak lazım... ...bir de her zaman söylüyorum pratik hayatta her zaman karşımıza şikayetler geldiği için çare olarak başka çare bulamadım. Meşveret yapmak lazım. Danışmak lazım. İstişare yapmak lazım. İstişare yapmadığı zaman insanlar şaşırır, yanılır. Tek başına kendi fikirleri yanlış olabilir. En iyisi samimi arkadaşlarından şöyle bir halkası olmalı kendisinin samimi dairesi olmalı, arkadaş dairesi olmalı. Onlarla bazı önemli meseleleri istişare etmeli, müzakere etmeli ki tek başına yanlış bir, olmadık bir karar vermesin. Hani bizim köyde bir söz vardır. Deniliyor ki kızı kendi haline bırakırsan kendi bildiğine varan yani evlenmek konusu kendi bildiğine varan ya davulcuya varır ya zurnacıya derler bizde. Yani davulun gürültüsüne aldanır, zurnacının nanesini aldanır filan. Kız aklıdır, efendim, kapılır o nesline uya. Halbuki yani takva ehli bir insanla yuva kurması lazım. Helal süt emmiş, helal lokma kazanan bir kimseyle yuva kurması lazım. Öyle yapmaz. Evlilikte tek ölçü var. Güzellik değil, mal değil, soysok değil bir tek riayet edilecek ölçü var dindarlık. Kadın dindar bir koca arayacak evlenecek erkek de dindar bir kadın arayacak. Dün birisi mektup yazmış ne güzel diyor ki ben hiç para pul filan istemiyorum dindar bir insan olsun istiyorum evleneceğim kimsenin. Dindarlığını arıyorum fakir olabilir, keyifsiz olabilir, efendim hiçbir malı mülkü olmayabilir diyor. Güzel. Evet. Demek ki zalime dur diyebileceğiz, mazlumun yanında yer alacağız, dürüst olacağız, efendim doğru sözlü, doğru özlü olacağız, çekinmeyeceğiz, sakınmayacağız, hakkı tutacağız, hakkı destekleyeceğiz, haklıdan yana olacağız, haksızın karşısına çıkacağız. Yani ana terbiye bu olacak. Dokuzuncu hadisi şerif, hizâ eğer Alim'e Yuhalit Sultan'a mukalatte kesirken falan, onu Yusuf ibn Hureyre (azrail Allah'a rivayet edilmiş Efendimiz buyuruyor ki, eğer Alim'e Yuhalit Sultan Alimi hükümdarla fazla düşüp kalkıyor, mukalateten, mukalataten, kesirten çok. ...haşır olmuş... ...sultanla çok düşüp kalkıyor... ...hükümdarla... ...sultanla çok böyle içli dışlı... ...yanında çok dolaşıyor... ...görürsem bir alimi... ...fâlem ennehu lissum... ...bil ki o hırsızdır... ...ne işin var senin onun yanında? Emrimi harif yapacaksan yap... ...hakkı söyleyeceksen söyle... ...etrafında niye fazla dolaşıyorsun... ...mevki mi alacaksın, makam mı alacaksın, para mı alacaksın... ...menfaat mi sağlayacaksın... Alkabı tut mu yapıyorsun? Ne oluyor? Onun için demişler ki büyüklerimiz alimlerin e, hükümdarların hayırlısı alimlere ziyarete gelendir. Alimlerin şerlisi hükümdarların yanına giden. Neden? Hükümdarların kapısı para kapısıdır. Mevdi makam kapısıdır. Efendim, insan bir vali oldu mu, bir kaymakam oldu mu, bir bakan oldu mu bir mebus oldu mu bir yüksek mevkiye geldi mi bir genel müdür oldu mu bak etrafında nasıl bir sürü insan bunlar. İşte bizim çocuğa da bir iş işte bana da şöyle bir iş Efendim bize de şöyle bir menfaat işte bize de bir idare meclisi azalığı vesaire vesaire yani böyle insanların etrafında mevki makam kopmak, kapmak, para ve menfaat sağlamak için çok insanlar toplanır. Alimin öyle olmaması lazım. Alimin gözü dünyada olmadığı için tenezzül etmeyecek, gitmeyecek. Bizim büyüklerimiz Sultan şey yapıyor, ziyaretinize gelmek istiyorum. Ölçüyor bir şey, neden gelecek, biliyor, düşünüyor, gelmez. Kendisi gitmediği gibi. Ziyarete geleni bile bazısı kabul etmemiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası Bersten Horasan'dan çıkmış, Konya'ya geliyor. Resmi var Konya Müzesi'nde. İhtiyar aç sakallı bir alim, sarıklı, bastonunu şöyle uzatmış, karşı tarafta da bir başka bir kılıçlı kuşanlı böyle bir e, kişi, o da o bastonu, baston demeyelim de asa, onu öpüyor. Nedir bu resim dedik? Hocamız sağ, Konya'ya o zaman gitmiştik. Nedir bu resim dedik? Bu dedi, bu asasını uzatan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin davasıdır. Sultan-ı Adı. Bu, bu da Konya hükümdarı Alaaddin-i Keykubat'tır. Yani Konya'nın surları uzaktan görünüyor. Konya'nın dışında karşılama gelmiş hükümdar. Hoş geldin belemize diye alimi elini öpmeye davranmış. Elini öptürtmüyor da bastonunu asasını uzatıyor. O da asasını öpüyor. <gülüyor> Celale bak yani. Ne gelalli insanlar, dobra dobra. Niye besten çıkmış? Hükümdarla arası bozulmuş. Niye bozulmuş? Doğru söyleyen dokuz gövden kovarlar. Dobra dobra konuşmuş. Hatsız vergi alma, zulüm yapma, efendim, eğlenceye dalma, efendim paraları israf harcama, halkın hizmetine harcayın. Ne dediyse, tabii oradan kovmuşlar. Öyle olur. niyetle öyle olur. Ama öyle olsa bile Demek ki Müslüman nasıl olacak? Dobra dobra doğruyu söyleyecek. Buna da alıştıralım kendimizi. Her yerde, her zaman dobra dobra efendim, öyle hakkı, doğruyu söylemek durumunda olmalı insan. Allah rahmet eylesin. Ruhi Özcan diye fıkıh doçenti bir kardeşimiz vardı. Çok seviyorduk kendisini. mecan cennet olsun. Allah kimle geçmişlerimizle beraber rahmet eylesin. Efendim, bir toplantıya çağırmışlar. Gitmiş tabii. Kendisinin fikri sorulur filan diye. O toplantıda da efendim kalkmış birisi demiş ki, alimler de bana tabi olmalı. O zaman kalkmış ruhi Özcan demiş ki o zaman bu bu o zaman layık düzen olur demiş. Dini düzen olmaz. Yani alim şeye tabi olursa politikaya tabi olursa o zaman o layık düzen olur demiş. Bak bu hadis-i şerifte ne diyor? sultanın etrafına gidip de onunla çok haşinleş olup düşüp kalktı mı bir alim o hırsızdır. Dinci o hırsızdır diyor. Hakkı söyleyecek ve menfaat beklemeyecek ve doğru düzgün efendim Allah'ın dinine hizmesi devam edecek alim. Bundan sonraki hadis şerif 10. hadis-i şerif اِذَا رَا اَيْتَ اللّٰهَ يُعْتِ الْعَبْدَ مِنَ الْدُّنْيَا مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَصِيهِ inna ma ذَلِكَ minhu اِسْتِدْرَاجِ Bak bu hadis-i şerifi çok kulağınızı açarak dinleyin. Amir بِا اَمِرٍ birkaç kaynakta yazılmış bir hadis-i şerif. Ahmet İbn Hanbel de var kaynakların arasında. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَ Yüütil dünya mayyuhid bu. Allah'ın Bir kula dünyalıktan istediği sevdiği şeyleri verdiğini görürsen kul bir şeyler ister hani ev ister, bar ister, para ister, polis ister, mevki ister, makam ister, zenginlik ister, zevk ister, safah ister filan. Böyle istediği şeyleri verdiğini görürsen Allah'ın bir kula hoşuna gidecek şeyleri, kulun sevdiği şeyleri verdiğini görürsem ama vehüver -e mukimun alame asihi o Allah'a isyan yolunda gidiyorken günahları işleyip duruyorken masiyette mukim iken masiyette devam iken Allah'ın onun hoşuna giden şeyleri ona verdiğini görüyorsan feinne mahzalike minhustiz raç bu Allah'tan istidraçtır okula İstidraç ne demekti onu anlatmamız lazım. İstidraç ayet kelimede geçen bir kelimedir. Sen neste ricuhun min haysul la ya'lemun ve umlihum inne keydin metin. Ayet-i geçiyor. Yani Allah kötü kulları, günah işleyen kulları, asi kulları birden bire ikabına uğratıp ezmez. Tabi bunda çeşitli hikmetler vardır. Birisi rahmetidir. Müddet veriyor ki tevbe etsin. O günahın cezasını çekmesin. Birden vermemesi cezayı. Kadir değil mi birden verme? Amenle arası takla, Kadir. Ama birden cezayı vermiyor. Neden? Rahmetinden veriyor. Fırsat veriyor ki tevbe etsin diye. Ha, birden vermiyor cezayı. Üstelik adam bakıyorsun asi, mücrin, efendim böyle alan sevmediğim işleri yapan bir insan evi yerinde, bakı yerinde, işi rast gidiyor, efendim para kazanıyor efendim dilediği şey yani yediği önünde yemediği ardında hepsi hazır ama şey kötü yolda ha, bu Allah'ın istidracıdır yani Allah onu derece derece yavaş yavaş felakete götürür merdiven merdiven, birden götürmez. O farkına varmadan, o böyle bakar ki sıhhati yerinde, bakar ki malı mülkü parası pulu yerinde, bakar ki rahatı yerinde, yerinde. Allah'ı hiç düşünmez, tevbe hiç etmez, Allah yoluna hiç yanaşmaz, ama adım adım felaket yaklaşıyor. İstidraç, derece derece demek yani. Tedricen, yani derece derece derece derece felaket geliyor, Efendim biraz millet veriyor ama bu Allah'ın bir şeyidir. O, o kimse aldanmasın. Günahta devam ederken birden felaketin gelmemesi hiçbir şey olmuyor olmuyor maalesef değil. Tedricen yavaş yavaş kademe kademe yaklaşıyor demek. Adım adım yaklaşıyor felaketlerine. O halde insan evet nimete daima şükrederiz hepimiz memnun oluruz yemek yedik mi elhamdülillah deriz, karnımız doydu mu, para kazandık mı seviniriz, yüzümüz güler, çocuğumuzu evlendirdik mi efendim memnun oluruz, torunumuz doğdu mu seviniriz falan bunlar güzel şeyler. Tamam ama bütün bu güzellikler günah da devam ederken insana gelip gidiyorsa bu güzel şeyler devam ediyor. Galiba Allah beni seviyor sanmasın. Bu sevgiden değil. Bu istidraçtır. Bu istidraçtır. Derece derece felaketi ansızın. Allah ona Allah ona birden belasını verecek. Böyle ya, ummadığı bir zamanda felaket başında patlayacak. Bu, bu duruma aldanmasın demek. Yani o halde bir insan bir eli yağda bir eli balda bile olsa, günahtaysa üzülecek. Günahtan kendisini kurtarmaya çalışacak ve korkacak. Ben günahtayım, Allah başıma bir felaket verebilir. Şu anda vermiyor ama biraz sonra verebilir. Tediricem, istidracem. Şu anda nimetler içinde yüzüyorum ama Allah'ın sevgili kul olduğundan değil diye kendisini çifti düzem verecek. Bir hikaye anlatırlar. Eski tasavvuf kitapları ki alimin birisine bir mübarek cemaatten zat gelmiş. Demiş ki hocam çok bereket var evimde, tarlamda İşimde, kesemde, ailemde, gecemde, gündüzümde çok böyle her şey güzel tıkırında gidiyor. Hiç der, derdim, gamım, kasavetim, sıkıntım, üzüntüm yok hocam. Acaba bu istidraç mı demiş. Hazreti Allah'ım bir işte aciz naçiz kuluyum. Acaba bu istidraç mı? Hoca hem şöyle bir bakmış. Git demiş. Git. Sokakla demiş ekmek ye demiş, ekmek peynir al ye, bir hafta sonra gel demiş bir hafta sonra, bir ay sonra neyse kalkmış, gelmiş nasıl oldu durumun demiş efendim demiş, dediğiniz tedbiri yaptım, evet sokakta peynir ekmek yedim ama bereket hiç kesilmedi, gene devam ediyor, gene bolluk, bereket nimet, izzet, ifram hoşluk tatlı durum devam ediyor e demiş, yemedin mi ekmeği yedim Nasıl yedim bakalım? Kimse görmesin diye sakladım. Şöyle kırıkları yere düşmesin diye şöyle bir örtü tuttum. Efendim yani o kadar sakınmama rağmen bir keresinde ısırdığım zaman bir lokmanın bir parçası hop toprağa düştüğü için aradım taradım yere basılmasın o parça diye eğildim bulamadım. Bulamayınca kimse basmasın diye etrafına taşları şöyle kümeledim ki üstüne basmasın yani burada bir şey var diye Ha, git evladım demiş, seninki istidraç değil, seninki Allah'ın lütfu ve bereketi demiş. Sen yani böyle güzel ahlak sahibi olduğundan Allah sana bunları böyle nasip etti. istidraç değil demiş. Ama bak adamcağız yine bir ne kadar bilgili insanmış ki, nimetin istidraç olma ihtimalini düşünüp korkuyor. İhtimalini düşünüyor. O halde bizler de bu hadis-i hatırımızda tutalım, yani... Günahta devam ederken nimet devam ediyorsa geliyorsa buna aldanmamalı içtiracı olabilir. tövbe etmeli, hak yola gelmeli. 11. hadis-i şerif. İza min El haya, ve sıdk. Ve iza tere, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif daha. Bununla bitirelim. 11. hadis-i şerifle. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kardeşinde, kardeşin dediği din kardeşin demek. Yani Müslüman arkadaşın, komşun veya dostun. Kardeşinde üç özelliği, üç vasfı, üç güzel sıfatı, şu üç güzel sıfatı görürsen sercuhu ondan ricada bulunabilirsin. Onun iyi bir dost olduğunu ümit edebilirsin. Sırrını açabilirsin. Bir şey isteyeceksen isteyebilirsin. Samimiyet kurabilirsin. Nedir bu üç güzel vasıf? el -haya u. Birisi haya duygusu, utanma duygusu. Hayalı efendim kimse olmasın. İkincisi ve emaneti Emin bir kimse olması Güvenilir bir kimse olması Kadir etmiyor Arkadan kuyu kazmıyor Haçlılık yapmıyor Ve sıdku Doğru sözlülük Doğru söz Doğru sözlülük ise Emin bir kimse ise Hayalı Hayal sahibi Utanan, utangaç Böyle iffetli bir kimse ise, Tamam. Bu üç vasıfı varsa ona ricada bulunabilirsin veya ondan iyi bir arkadaş olur diye ümit bağlayabilirsin. Bunlar iyi arkadaşın vasıflarıdır. Derdini açabilirsin. Bir şey isteyeceksin, isteyebilirsin. Sırrını ortak edebilirsin filan. Bu üç vasıf olması lazım. Haya olacak efendim el haya'u minel iman. Haya imanın bir gereğidir. imanın fezahürüdür. Ondan utanıyor. Hayatsız hiç utanmaz. Gazetelere bak çıplak çıplak resimler. Boy boy sanat resimleriymiş. Bilmem neymiş. Kadının avret yeri, erkeğin avret yeri. Heykeller, meykeller. Efendim böyle bir sürü e, müstehcen şeyler. Valinin birisi bir efendim resim sergisini gezmiş. Kaldırın bu edepsiz tabloyu diye kaldırmış. Gazetelerin birisi diyor ki valinin kaldırdığı tablo bu diyor. Sanattan anlamıyor vali demek istiyor ya. Yani. Sanattan anlamıyor. Çıplak resim. Onun kaldırdı diye valiye tahmin ediyor yani. Valiye anlaşılan hayalı edepli bir kimse. Tövbe tövbe. Kaldırın bunu demiş yani. Eski Hirsiz da böyle bir şey yapmıştı. Unuttum şeyin detayını ama böyle eski terbiye almış. İslam'ı terbiye almış. Yani şey oluyor. Haya duygusu bir birisi de kardeşini çekmiş kenara bak bu kadar utangaç olma diye nasihat ediyormuş bu çok yapılır belki şu günde de bazı kardeşler bazı kardeşleri böyle yapıyordur yani bak bu kadar utangaç olma biraz yırtık ol biraz böyle şey ol filan diye söylerler yani böyle kardeşinin çok hayalı olmasından dolayı nasihat ediyormuş peygamber efendimiz onu görmüş buyurmuş ki dağ da, bırak onun yakasını el haya el iman haya imandan dair. Onun utanması bir menfi vasıf değil de güzel bir şeydir. Yani bugün bir delikanlı şu toplumda hayalı kalıyorsa namuslu kalıyorsa namusunu namehreme kuşa çözmüyorsa payimal etmiyorsa bir kız ve bir erkek nedendir? Haya duygusu koruyor onu. Haya duygusu olması. Yırtık olsa edepsiz olsa bak şeyde PKK'nın mağaralarında neler bulundu Doğum kontrol hapları bulunuyor. Ne manaya geliyor? Hayal sıfır demek, sıfırın altı demek. O manaya geliyor. Birisi hayal, ikincisi ver emaneti. Güvenilir insan olacak. Bu, bu arama güvenebilir miyim? Tamam, güvenersin. Sözü söylediğimi, işi sağlamdır, güvenilir, hianet etmez, arkadan hançerlemez hainlik yapmaz, casusluk yapmaz vesaire. Tamam. Herkesin aradığı bugün emanettir. Yani emin olur. Emanet emin olur değil mi? Emin olun. Yani bunu muhakkak ki manasına kullanıyorum. Ama gene de emin olun. Hepiniz de efendim bir insanın hiç parası olmasa. Ama dürüst de olsa. Yani emin bir kimse olsa, güvenilen bir kimse olsa. Bu adam zengin olur kısa zamanda. Neden? Bunun büyük bir sermayesi var. Eminlik sermayesi var. Bir zengin yanına alır, bakar ki dener. Ben küçükken bir ayakkabıcıda çalışmıştım. Terlikçide, rahmetli anneme de bir güzel terlik almıştım. Vida da güzel böyle oradan kendi şeyine Efendim. Şimdi orada bizim usta rahmetli, yani dükkan dükkanın şeyi, patronu, kalktı bir yere gitti tezgahın altına bir para atmış mahsusam beni deniyor güldüm ben yani acaba bu parayı yere düşmüş tezgahın altında diye cebine sokacak mı diye beni deniyor hoşuma gitti tabi insan hemde çalıştırdığı kimsenin emin insanlar, güvenilir insan hain insanlar olduğunu bilmesi lazım bizim askerlik yaptığımız zaman bölük komutanı dedi ki hemşerilerimizden birisi geldi biz de bizim bölgeye aldık efendim Çanakkalevi diye yakınımızda olsun diye aldık Ona sonra bir hafta sonra geldi yüzbaşı dedi ki ya senin hemşerin çok türüst dedi ne oldu dedim ben onu dedi çay ocağının başına görevlendirdim dedi Terhis olmuş arkadaşı bir hafta önce öteki çaycı bu bizim hemşeriyi oraya tayin etmiş yüzbaşı yüzde yüz fazla şey getirdi dedi, varidat getirdi dedi. Biliyorsunuz bölüklerde paralar toplanıyor, bölüklerde ufak tefek e, dökük, efendim, musluk vesaire bilmem tamir işleri oradan çıkıyor. Yüzde yüz fazla varidat getirdi dedi. Yani bir hafta içinde çay içenlerin adedi iki misli artmaz ki. Ne olmuş yani? ki er kazancının yüzde ellisini ceva atıyormuş. Bu er kazancın tamamını büyük komisarına getiriyormuş. İşte emin adam, işte hain adam. Yani göreve getirildi. Askerlik vazifesi yapıyor. Ha nöbet tutmak, ha çay ocağında. Yani görevi orada çay yapmak. Nöbete çıkmıyor, başka iş yapmıyor. Görevi or orada para alamaz. Hain. Kıyanet ediyor. E kasaya koyduğun adam, işin başına getirdiğin adam, dükkana tayin ettiğin adam, güvenilir insan olmazsa, hain olursa, İllallah diyor insan, atıyor onu. Kısa bir zaman sonra atıyor. Ama güvenilir bir insansa alıyorsun onu, bağrına basıyorsun, bir yere gitmek isterse gitme diyorsun, maaşını arttırıyorsun, sermayene ortak ediyorsun, yani öbür ev yapı veriyorsun vesaire filan kalkınıp gidiyor. Hiçbir şey yoktu. Neden? Dürüst olduğu için. Emin insan olduğu için. Eminlik güzel bir vasıttır. Peygamber Efendimiz'in Nasıl bu Peygamber Efendimiz'in sıfatı? <gülüyor> Muhammed El-Emin, yani herkes parasını getirip emanet ediyordu Peygamber Efendimiz'e, verir diye. Ve hicret edeceğiz zaman Hz. Ali Efendimiz'e al şu emanetleri sahiplerine ver diye, onların vasiyet etti, yerlerini söyledi de öyle hicrete çıktı Peygamber Efendimiz. Muhammed El-Emin, herkes güveniyor, hıyanet etmez, yanlış söz söylemez, hakemlik yapsa kadir etmez, zulmetmez diye herkes biliyor, bu vasıfta önemli. Hayâ vasıfı önemli, Haya vasfı önemli utangaçlık ve Allah'tan utanmak tabi kullardan utanmak önemli, emin olmak önemli bir de sık doğru sözlülük bu çok önemli yalan söylemez bir Müslüman dobra dobra aşikare hak bildiği şeyi söyler mu söyler ben fakültede veyahut mühendislik mektebinde işte hocalıklarım oldu ...kalkar sınıfta bir çocuk bir şey sorar... ...fe subhanallah... ...öyle bir şey soruyor ki... ...cevap versen kanunlara göre... ...doğru cevabın... ...suç olabilir... ...ama sormuş... ...cevap vermesen... ...hoca korktu diyecekler... ...sonra hakikaten öğrenmek istiyorsa... ...öğrenmek isteyen bir insana... ...bir ilmi vermemek o da... ...o da günah... ...yani talep eden ilmi saklamak da günah... E söylüyorduk. E, hak bildiğimiz şeyi söylüyorduk. Ne kanun kalıyordu, ne usul kalıyordu, ne kayde kalıyordu. dobra dobra. Bir keresinde mühendislik mektebinde profesör müdür geldi. Ya sen sınıfta şöyle şöyle söylemişsin. Evet söyledim dedim. Sordular söyledim. Yani sorduktan sonra söylememek bana ağır gibi geldi. Söyledim dobra. Peki ne yani? Kanaatimi söyledim dedim. dobra dobra söyledim dedim. Doğru sözlük çok önemli. Yani Müslüman dobra dobra dost doğru olacak. İşte bu üç vasıf bir kimse kimsede. Onu dost edinebilirsiniz. Ona sırrınızı açabilirsiniz. Efendim, onu arkadaşlarınızın arasına alabilirsiniz. Allah cümlemizi her bakımdan en güzel sıfatlara sahip kullardan eylesin. İki canla aziz ve vahtiyar eylesin. Sevdiği kullarınız cümlesine dahil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşeref eylesin. 12. Hadis-i kaldık. <Gülüyor> Fatiha-i Şerife, Mahal <Gülüyor> Kardeşimiz camimize gelmiş, sabah namazını kılmış, yapılan duaları ve efendim <Gülüyor> faaliyetleri sevmiş. Hakikaten Efendimiz'in sünnet-i ve sevaplıdır. ...ve bir hac ve ömre yapmış gibi... ...insan sevap kazanır. Tabii bazı kimseler de kalkıyor... ...gidiyor... ...onları merak etmiş... ...neden gidiyor diye. Şimdi evet bu ibadetler sevaplıdır... ...ama... ...yani bunları yapmıyor diye... ...giden kardeşlerimizi... ...kınaması doğru olmaz. Hastası vardır... ...işi vardır... ...trene yetişecektir, otobüse yetişecektir mazereti vardır. ihtiyardır, İdarası sıkışmıştır. Midesi bulanıyordur efendim. Yani bir mazereti olabilir. Efendim. Ondan dolayı hüsrân edecek. Farz olmayan ibadetler için herhangi bir kimse suçlanırsa su dolayı kendisi günaha girer. Bazı insanlar da sevaplarını söylemek ve göstermek istemezler. Çünkü gösterilince sevabın e, ecrin bir miktarı kaybolacağı için göstermek istemezler gizli ibadet yaparlar belli etmezler yani bir köşeye çekilirler görünmeden yaparlar filan onun için büyüklerimiz demiş ki her gördüğünü hızır bileceksin her geceni kadir bileceksin yani karşındaki insana füstü zan edeceksin. kendisi senden yaşlıysa bu benden çok eceli benden çok ibadet etti makamı benden üstün diyeceksin yaşı senden küçükse bu benden az yaşadı, günahı az işledi. Bunun günahı benden daha az diyeceksin. Herkese güdeç yüzde iyi nazarla bakacaksın ve olayları hayra yorumlayacaksın. Gördüğün olayları şerre yorumlamayacaksın. Elbet bir sebebi vardır diyeceksin. Sonra bazı insanların geniş sorumlulukları olur. Yani bir tane işi olmaz bin tane işi olur. Bin tarakta bezi olur. Efendim benden fazla ister orada kalıp o sevabı kazanmayı ama o işi vardır, bu işi vardır, kafasında bin bin tane mesele, problem vardır. Elbette onları da yapması icap ediyordur. Sonra Allah'ın sevgili bir kuluna, efendim, iyi bir insana mesela kitabına baksan, kitabına baksan, yazdığı kitaba baksan, konuşmasını dinlesen, efendim buldum demez bulanlar gördüm demez geren, görenler e, hakikate erenler gizli sırrı açar mı diyor Müftade Hazretleri bazıları da kendisini göstermemeyi tercih eder sırrı saklar belli etmez onun için melamet meşrepli olur yani bazıları halk beni günahkar sansın tek etmesin, itibar etmesin, izzet etmesin, şöhret afettir. Parmakla gösterilmek efendim Allah korursa korur, korumadığı insanlar için bir felakete sebep olabilir. Manevi bakımdan bazı sıkıntıları vardır filan diye e, düşünen insanlar olur. Onun için hüsnü zannetmek lazım. Hüsnü edin. Yani siz ibadetleri yapın efendim. Eğer kötü halini tahmin ettiğiniz bir kardeş varsa ona da dua edin. Kimse kendisini savunmaz yani. Ben Allah'ın sevgili kuluyum, veli kuluyum, yüksek kuluyum, şöyleyim, böyleyim demez. Eğer yarın hak divanında belli olur demiş e, ilahide. Yarın ruzun mahşerde, mahkemeyi kübrada kulun iyiliği belli olacağı için hiç Allah'ın bir sevgili kulu şey demez. Ne Ebu Bekri Sıddık demiştir, ne Ömer-ül Faruk demiştir, ne Ötekiler demiştir. Ebu Bekir Sıddık diyor ki bütün insanların hepsi cennete girecek bir tanesi cehenneme girecek sadece bir insan cehenneme girecek tüm insanların hepsi cennete girecek deseler acaba o insan ben miyim diye korkarım diyor Ebu Bekir Sıddık adam. yani kimse ben veliyim ben Allah'ın yüksekleriyim gavus-u azamım kutbul aktabım demez niye desin yani Allah'ın verdiği sırrı saklar. Onun için füstü edeceksin sen. Eğer aleyhinde bir şey görüyorsan hakikaten bir şey varsa nasihat edersin. Yanına çekersin, söylersin efendim veya dua edersin. Ya Rabbi bu kardeşimi çok seviyorum. Sen bunu hatalardan kurtar filan dersin. Birisi çocuğuyla beraber itikafa girmiş Ramazan'da. Gezeliğin kalkmışlar teheccüde. Çocuk demiş ki bakmış öteki itikaf arkadaşları yatıyorlar yatakta. Bunlar kalkmış teheccüd namazına abdest almışlar. Baba demiş ne olurdu demiş bunlar demiş böyle camide ne güzel gelmişler. İşte böyle efendim ibadet etmeleri lazım. Hor hor uyuyorlar. Kalkıp da namaz kılsalardı bizim gibi teheccüd kılsalardı ne iyi olurdu deyince ah evladım demiş babası ah evladım. Keşke sen de kalkmasaydın, uyusaydın da bu lafı söylemeseydin demiş. Yani onların şeyini, yatmasına ayıpladığı için. Yani çok çok uzun şeyler var da, bunların hangi birine cevap vereceğiz? Böyle mühim gördüğümüzü cevaplandırdık ama... Evet, birisi de demiş göreceğim sizi rüyamda göremiyorum. Gören kardeşlerim anlattıkça içim burkuluyor. Efendim, <gülüyor> demiş. Allah razı olsun. Şimdi Hale Hanımlar termiğinden bir yazı geldi. O da herhalde önemli. Bosna Hersek yararına düzenlenmiş olan Kermesin ...hayır çarşısının son günü... ...efendim... E, imiş ...orada hani... Radyo, şeyden, ...mikrofondan söylersin de... ...cemaatten hanımlardan gelecek olanlar... ...gelsin demek istiyorlar galiba... ...Allah razı olsun... ...öteki soruları gene... ...kusurumu bağışlayın... ...çok kusurlu bir kardeşinizin... ...efendim sırtım terledi... ...devam edemeyeceğim... ...onlar da şöyle dursun... bunlar biriktiriyorum, atmıyorum... ...belki mecmualarda cevap vermek daha iyi bunlara hiç cevapsız kalmaması hepsine bir cevap verilmesi uygun olur inşallah. Bir zaman gelir belki evet buyur verilir yani şey Müslüman mütedeyin olanı tercih etmeli de insan ama verilmez diye bir şey yok verilebilir. Talebeye verilir askere verilir. Muhtaç olan şeye verilir. Allah hepinizden razı olsun ibadetlerimizi dualarımızı kabul eylesin.